Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar hem de görmüyorlardı.